Merhaba Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün bugün neler izledim sayfasının yöneticisi Deniz ile beraberiz. Merhaba Ben Ela. Nasılsın Deniz? İyiyim. Teşekkür ediyorum öncelikle beni e, düşündüğünüz ve davet ettiğiniz için bu programımıza sizi tanımaktan memnuniyet duyuyorum. Kendini biraz tanıtabilir misin? <gülüyor> Tabii ki. Ee, şöyle benim adım Deniz Tokgöz. Ee, bugün neler izledim isimli bir blogum var. Yani daha doğrusu bir blog olarak yola çıkmış bir Instagram sayfam var. Bir Instagram kimliğim var. Ee, artık Instagram'ı nasıl e, tarif etmemiz gerektiğini çok anlayamadığımız bir devirdeyiz sanıyorum. E, böyle bir uzantımız gibi oldu e, böyle bu şekilde kullanmayı tercih edenler için Elbette ki e, ben de bugün neler izlediğimde e, kendi izleyip e, sevdiğim e, yabancı dizi ve film önerilerinde bulunuyorum e, Aslında özet olarak bu e, ama e, kişisel bir aslında seyir defteri gibi bir şey e, bir günlük e, birazcık gel yani birazcık değil e, Paylaştığım her posta aslında gerçekten o anki hislerimi elimden geldiği dürüstlükle e, hissettirmeye çalışıyorum takipçilere. E, bunu herkes o kadar belki hani beni yakından tanımadıkları zaman çok da anlamayabilirler. Çünkü benzer bir sürü de hesap var. İşte filmlerden çeşitli sahneler paylaşan, dizilerden sahneler paylaşan. E, benim kendimi ayrıştırmaya çalıştığım nokta. Ee, bu hani gerçekten kişisel bir şey olması. Ee, i̇şte o, o dönem Friends diyorsam görüyorsunuzdur ki sürekli Friends paylaşımında hani bulunuyorum. Ya da Office ya da 80 ya da işte mesela bugünlerde olduğu gibi Six Feet Under ee, bu şekilde örneklendirebilirim. Ama özet olarak bu. Ee, sizlere e, seveceğinize inandığım dizi ve film önerilerinde bulunuyorum bugün neler <gülüyor> Yani aynı zamanda böyle hem yeni çıkanları, klasikleri ya da az bilinenleri de çıktıkça paylaşıyorsun öte taraftan. Bu karantina döneminde yaptığın paylaşımlarda değişiklikler oldu mu? E, karantina döneminde benim için şöyle bir değişiklik oldu. Bir kere... E, Sürekli hani sürekli değil ya, bu haftada bir telefonunuzu şu kadar kullandınız, şu kadar süre geçirdiniz bilgisi de geliyor ya. O, o süreler ben artık gittikçe tavana vurmak e, şeyinde, mahiyetini artmış durumda. E, şöyle, e, yani e, daha fazla vakit geçirir oldum. Daha fazla kendimi takip edip, belki sadece izlediklerimle alakalı olmayan şeyleri de paylaşırken buldum kendimi. E, bunlar işte koronayla alakalı bir şeyler olabilir ya da işte bugünlerde yaşadığımız işte bu e, siyahilerin başına gelen hikayelerle ilgili e, bir şeyler olabilir. E, o anlamda hani biraz daha böyle bir mesafem e, azaldı diyeyim e, Instagram'la aramda. Hani normalde biraz daha böyle bir bariyer koyan hani bir insandım. Hani şimdi birazcık daha açıldım, serpildim. Hani o anlamda. Onun dışında hani izlediklerim ve e, paylaştıklarım anlamında Muhtemelen daha çok geriye dönüşler oldu. Çünkü ben rahatlamayı birazcık daha orada buldum. Ama paylaşımlar anlamında evet yani biraz daha hani geçmişe döndüm sanıyorum. Bir de işte izlemeyi iyi, ümit ettiğim şeyler hani tekrar sinemaya gidebildiğimizde neler izleyeceksek hani onlar konusuna eğilmeye çalışıyorum. Ama o kadar hani şey bir konu ki o o kadar dağınık bir durumda ve o kadar hiçbir şeyin tarihini bile bilemiyoruz. O yüzden çok da söyle çok da bir şey diyemiyorum yani hani o konuda. Ben Deniz birbiriyle çalışan iki farklı eğilim görüyorum bu dönemde evde kalma sürecinde İMDEB puanına hiç düşük mü nedir diye bakmadan felaket filmlerine dadanan bir kesim var. 2011 yapımı Contagion salgın filmi patladı mesela. Bir de Feel Good Movies dediğimiz iyi hissettiren filmler kategorisine yönelen aman aman bana sakın felaket filmi demeyin zaten felaketin içindeyiz. İyi hissettiren bir şeyler atın üzerime diyen bir kesim de var. Senin genel anlamda film izleme eğilimleriyle ilgili bir gözlemin vardır muhakkak. Onu paylaşır mısın ve kendin de nelere yöneldin? Ee, açıkçası böyle karantinaya daha girmeden iki gün önce falan Contagion'ı tekrar seyrettim. Ben de onlardan biriyim. Onu yaptım. Bu çok sevdiğim bir film. Ee, çünkü sinemada izledim hatta çok şanslı bir şekilde ben onu Venedik Film Festivali'nde böyle dünya premierinde izledim. Yani öyle, öyle de bir zamanda izledim. Ondan sonra bir daha izlemedim. Fırsat olmadı yani. O yüzden bunu fırsat bildim. <gülüyor> koronayı ve tekrar saydım. Baya canım sıkıldı izlerken. Yani baya başımıza bunlar gelecek. Gelmek üzere ne yapacağız, kendimizi nasıl koruyacağız diye düşündüm. Ama açıkçası benim eğilimim bu olmadı daha sonrasında. Bahsi geçen, kendini iyi hissettiren filmler, Feel Good Movies'e ben birazcık daha girdim. Ve İnsanların eğilimini tam olarak bilemiyorum. Yani insanlar genel olarak neyi serettiler Hani onun bir araştırmasını yapmadım şahsen. O yüzden hani o konuda atıp tutmak istemem. Ama benim kendi takipçilerime yönlendirdiğim taraf daha bu oldu. Daha hani bildik yerden. Ee, bildik ve bize nasıl hissettireceğini bildiğimiz. Hani iyi hisset bu arada o Feel Good Movies olarak benim değerlendirdiğim filmlerin bazıları çok çok da ağlatabilen filmler... Oluyor. Ben... Evet. Gayet morbid şeyler. Hani Six Feet Under'dan bahsettin. Benim de favorilerimdendir. Başka listelerde de bu arada onu gördüm. İyi hissettiren film şey dizi temasından. Nasıl hmm. yani dedim. O bu arada iyi hissettiren bir dizi yani değil tabii Değil bence <gülüyor> yani de. sürekli hayatı ve ölümü ve hayatın işte kısaldığını vesaire sorgulatan bir e, dizi çok güzel Hatta... bir dizi. Hatta Hatta evet. tetikleyici bile olabilir kimileri için. Kesinlikle yani böyle bir de bazen belli bir şeye giriyor hani çıkamıyorum ben o böyle sürekli kendimi ağlarken buluyorum hani o izlemişsin zaten hani her başında böyle çok kısacık bir hep bir ölümle başlıyor ya bir kısa bir ölüm hikayesiyle onlara bile böyle ah, gözyaşı dökerken hani buluyorum kendimi o yüzden hani ee, onu iyi hissettirenler de değil, benim için iyi hissettirenler daha şeyler, böyle daha hızlı tüketilebilenler diyebilirim. Yani atıyorum hani dizi olarak örnek verilebilirse işte Friends, The Office gibi böyle komedi dizileri. Ondan sonra ama filmlerde de işte romantik komediler. Yani işte hani When I Met Sally, My Best Friend's Wedding gibi böyle hani üstüne çok da düşünmen gerekmedi ama hani düşünürsen de hani hiç fena bir altyapıya sahip olmayan çok iyi oyunculuklarla bezenmiş, süper editlenmiş, böyle paket böyle sunulmuş. Al başladı, bitti diyen e, ve işte böyle çok ikonik hale gelmiş filmler yani benim benim için hani onlar. Ben e, ya da işte Harry Potter, Lord of the Rings gibi seriler e, hani sürekli yani onlar zaten hani her sene bazen birkaç kere arka arkaya izlenen şeyler bizde. Benim karantinada da Tekrar keşfettiğim ve çok beni mutlu eden ve kesinlikle eğer yani bugünlerde izlemediyseniz izleyin diyeceğim şey Born serisi. Ben hepsini izlemiştim enişte yani sinemaya geldikçe hani izledim evde de muhtemelen izledim daha sonra işte DVD'de ya da işte online bir şekilde. Ama bu Born serisi bu karantinanın ilk günlerinde başladıkça toplam 5 film sanıyorum şu an yanlış hatırlamıyorsam. İnanılmaz yani çok çok güzel bir seri. Yani benim için böyle bir anda çok şey yükseldi, puan yükseldi. Matt Damon zaten çok başarılı bulduğum bir aktör ve yani o o serinin tadı da böyle bir hani şey, güzel geldi. Böyle bir damağımda kaldı tekrar izleyince açıkçası. Onu notumuzu, notumuzu aldık öyleyse. Bu Lord <gülüyor> of the Rings eylemin mantıkasında ama ben de e, şey izledim NBC'den hem This Is Us'a başladım hem de The Office'in ikinci turunu atıyorum şimdi. Ama öyle bir şey oldu ki This Is Us da biraz tetikleyici olabiliyor açıkçası. Hani aile ilişkileri bakımından değil. <gülüyor> bence. Ben... ben her şeyden tetikleniyor muyum yoksa bilmiyorum. Yo, yo, ama This Is Us, şey, This Is Us buna o yani o yani diyor ki her bölüm ben seni ağlatacağım ve ağlatıyor yani evet. en böyle Yok ya ben uzaktan bakıyorum bu sefer o kadar da kendimi kaptırmayacağım dediği noktada bile Dizas seni böyle bir kelimeyle alıyor, bir cümleyle götürü veriyor bir yerlere. E, yani. Orada, orada ah, nerede çakıyor? Yani. Evet. Üç <gülüyor> kardeşi kendisi bizde beş kardeşim çok güzel paralellikler kurdu ama şunu ah, söyleyecektim dedi, şey The Office ile sanki birbirine birbirini götürdü gibi oldu bende de onu diyecektim. Evet. Olabilir, olabilir. Ben böyle arada The Office'te bile ağlayan bir insanım yani onu da söyleyeyim ben. Açıp <gülüyor> da... açıp tekrar şey izliyorum. Gay ve çant bölümü var ya onu izliyorum. Yani, yani güzel bölüm. Yani, herhalde şey yani böyle yani çok zor hani en sevdiğim dizi hangisi demek. İşte bugünlerde tekrar Six Feet Under'ın ne kadar o en sevdiğim dizi tanımına uyabileceğini bir kez daha kendime kanıtlamış oldum. Ama mesela The Office benim için... Böyle bazı anlarda Friendsi falan da geçiyor. Benim için çok önemli bir dizi yani. Çok, çok çok seviyorum ya gerçekten. Çok komik, çok komik. O espri dilini çok seviyorum gerçekten. <gülüyor> biz eşimle sanırım 3 ya da 4 kere Yüzüklerin Efendisi'ni 1 2 3 3 2 1 şeklinde izledik. yani kaçırdığımız bir anı tekrar tekrar izleyeyim. kafamızı en rahatlattığımız ve her seferinde de farklı keyif aldığımız ve yani hiç böyle keyif almamız eksilmedi. Her seferinde böyle daha da keyif. O yüzden <gülüyor> şey, benim karantinam böyle geçti. Baya karantina süresince mi bu dediği rakamları yaptınız? Evet. ya yani baya bizi, bizi izler gibi izlemişsiniz ya o zaman. Evet. zaten. Ya yani hem kitabını da okumuştuk üzerine bir de filmin de. Sanırım şu ömür hayatında bir on kere falan izlemiş olabilirim yüzgüler efendisini. <gülüyor> bunlardan dördü ya da beşi evlendikten sonra oldu bir yıl içinde ya bu da işte beraber olduğun kişiyle aynı tadı yakalayabildiğin bir şeyler bulmak güzel oluyor o evet iyi evet iyi. çok gerçekten çok rahatlattı bizi yani beni de onu diye tahmin ediyorum yoksa herhalde 3-4 izlemezdik <gülüyor> buradan aslında şeyde de geçmek istiyorum bir mizahi içeriği üretmeyi de daha çok seviyor musun gibi hissediyorum ben böyle bir paylaşımlarından ve senden bir şeyler var o mizahlarda çünkü çokça. Bu dönemde böyle kendi sosyal medyada ürettiğim içeriklere bakınca daha böyle işte eğlendiren, kafayı biraz daha rahatlatan çünkü bu dönemde de çok ihtiyacımız var böyle şeylere. Her taraf biraz kasvetle dolu. Böyle bir şey evrildi mi içerikleri Birazcık olabilir. O birazcık benim kendime işte o izin vermemle de alakalı bir şey galiba. Çünkü ben işte dediğim gibi hani de ağlayan hani bir insanım ama bir yandan da böyle hani her şeyde komik bir taraf bulmaya çalışan bir insanım. Böyle hani insanların kendilerini çok ciddiye almaları böyle beni en çok rahatsız eden durumlardan bir tanesi. Hani bu kadar ciddiye alınacak bir şey yok işte. Hayat çok kısa ve hani gülünecek bir şey var. Yani, en acılı, en zor anlarda bile hani gülünecek bir şey hep var. Bence benim de hani yaklaşımım birazcık o açıkçası. Ya bir de orada tabii şey oluyor galiba insanlar e, şimdi tam olarak belki de hani kavramamış oluyorlar. Hani benim hesabıma geldikleri zamanın hani ne göreceklerini. E, yani birebir bir, bir çeviri de hani bekliyor galiba bazı kişiler. E, o değil tabii ben öyle bir hizmet sunmuyorum yani sonuçta. Hani onlar var çünkü zaten hani YouTube'a girersen vesaire hani... Amaç bilgi ise o bilgiyi her yerde mevcut. Ee, o yüzden hani orada ben böyle bir kırmak istiyorum hani o, o şeyi işte birazcık kendi ruh halimi o sırada yapılandırıyorum. Ama dediğim gibi bazen çok çok melankolik hissettiğim hani anlar var hani o zaman da gerçekten hani damardan hani e, vurabilirim ve bazen çok da ciddi ve didaktik bir halim de oluyor. Ya yani belki onu da kırmaya çalışıyorumdur hani kendimce. Ama genel olarak yapım o değil yani. Ben hani Gül, gül, gülmeyi tercih ediyorum yani benim tepkim o yani benim ilk tepkim o kesinlikle <gülüyor> gülmeyi de tercih ediyorsun ya, de de gülen, gülen gülüyor tabi ki yani şeyde yapıyorum sorguluyorum tabi ki bazen hani gerek var mı hani şey var mı ama benim içimden o sırada öyle geldi diyorum hani doğal olmak hani daha önem taşır herhalde bu noktada diye düşünüyorum sorgulamam orada bitiriyorum <gülüyor> Öyleyse biraz da şahsi karantina deneyiminden konuşalım isterim. Şu son paylaşımdan dem vurarak gireceğim konuya. Jennifer Aniston'ın bir pozuyla paylaştığın zamandan önce normale dönmeye itirazım var yazdığın şey var. Yoksa ben karantinaya çok mu alıştım, keyfim fazla mı yerinde acaba, ondan mı böyle oluyor demişsin. Bu düşünceni de açarak bu dönemde neler yaptığını anlatır mısın? Ee, şöyle ya karantina benim hayatımda çok büyük bir değişiklik yaratmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaten buradaki yine o sorgulama birazcık o yüzden galiba yine kendime hani birazcık hani dönüyorum. Ee, şey çok evde vakit geçiren bir insanım. Evde vakit geçirmeyi çok seven bir insanım. Yaptığım işi yaparken zaten herkesten daha çok evde vakit geçirmem gerekiyor. Çünkü gerçekten hani böyle sadece şey diye yani hakikaten bir şeyleri izlerken aklıma bir şeyler geliyor. Onlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. E, i̇şim de beni hani son aylarda özellikle ama ben hani son e, iki buçuk üç yıldır zaten freelance'da evet. çalışıyorum ve hani kendi zamanımı işte o senin konuşmamızın ilk başında belirttiğin öz disiplin hikayesini kendi üstünde yaratmaya çalışan bir kişiyim ve yani o yüzden hani karantina bizleri evlere kapattığı zaman hani benim hayatım çok çok da değişmedi. Tabii ki kısıtlandı işte annemi babamı görmeye gidememeye başladım. Ee, ama eşim de hani o da böyle evden hani çalışıyordu zaten hani o yüzden hani mesela bizim aramızda da çok bir şey fark etmedi bir sürü insandan çıktı o konuda da bir gerilim hani duyuyorum hani kolay bir şey değil ee, bu benim bu arada zaten hani, karantina ile ilgili değil, hani, genel olarak düşündüğüm bir şey çünkü kendi alanına da çok ihtiyaç duyan e, bir insanım hani kendi tek başıma geçirdiğim zamanları çok değerli gören hani bir insan ihtiyaç duyan. Ondan sonra ama bu dengeleri biz aşağı yukarı kurmuştuk zaten. Bu anlamda karantina beni çok zorlamadı. Ee, sadece işte bu bilinmezliklerle ilgili sürekli bir endişe halindeyiz. İşte ne zaman neye başlamamız gerektiğini, işte e, arkadaşlarımızı görebilecek miyiz vesaire, hani Bunları işte sorguluyoruz. İşte rahat rahat ne zaman bir yerde oturup bir şey yapacağız. Yani hiç düşünmeden bu konu hakkında. Ee, işte e, yani evdeki hayatımı hani, olabildiğince... Hareketlendirmeye ve monotonluktan uzak tutmaya çalışıyorum. Ne kadar başardığım tartışılır. Ee, çok oturdum, bayağı oturdum. Yani bayağı oturdum, yedim. Hani böyle kendime çok kızdım bütün bu süreçte. Ee, bir süredir ama başladım biraz hareket etmeye başladım. Çünkü karantinadan hemen önce bir karar vermiştim pilatese başlamıştım hayatında ilk kez. Sevdiğim de bir şeydi. Böyle a dedim güzel bir buldum yani istediğim bir şeyi buldum. Böyle dördüncü dersten sonra falan karantinaya girdik. Böyle Allah'ım yani ne oluyor yani dedim. Ondan sonra e, şimdi şey yapıyorum, Leslie e, Samson diye bir kadınla walk walk walk e, ona başladım. E, çok iyi geldi, çok iyi hissettirdi. Kadının pozitifliği çok iyi geldi bana. Ee, gerçekten hayatımdaki en büyük şeylerden biri şu anda çünkü böyle her gün yapmaya çalışıyorum. Yapamadığım oluyor tabii ki, araya bazen birkaç gün giriyor vesaire. Ee, ama e, yaptığım her zaman işte kendim için iyi bir şey yapmış gibi hissediyorum kendimi. Ee, o, o güzel bir atılım oldu bir de evde sürekli yemeğimiz var bu çok güzel bir şey oldu dışarıdan hiç yemek yemiyoruz <gülüyor> sürekli evde yemek var ve buzdolabını açınca hatta iki şey çeşit bir şey buluyoruz bir zeytinyağlı bir etli bir şey falan o da bana çok iyi geldi çünkü ev yemeğiyle beslenmeyi çok seven ama bir o kadar da tembel bir insanım ee, dışarıdan çok yemek yiyorduk ee, öncesinde karantina öncesinde şu an işte 3 aydır hiç dışarıdan yemek yemiyoruz ee, o yüzden o da bana mutluluk veriyor <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel yayın için çok teşekkürler sevgili Deniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Karantina bellemizin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.